Kardeşlerim, muazzaz müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikat tohumlarını insanların yüreklerine ekti. Kelimeyi tayibeleri bıraktı. Tut'i'u kulaha kullah bi izni rabbiha. Allah Teala'nın lütfuyla inayetiyle o tohumlar bütün zamanlarda, bütün asırlarda, bütün iklimlerde Çınarlar oldular, dev ağaçlar oldular Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar o ağaçların gölgesinde oraya sığındılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tayyibeyi insanların yüreklerini ekerken Kimisi Allah Resulü Aleyhisselama nispetle verimli bir arazi, kimisi kumluk, kimisi kaya taşlarından oluşan, verimsiz bir arazi taşlık gibiydi. Ebu Bekir Adıyallâh'ın Efendimiz'in yüreğinde, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları dev çınarlara dönüştü. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kalbinde ise, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları, Efendimiz aleyhisselam eker ekmez hemen çürüttüler. İnkar ettiler, reddettiler. Asab-ı radıyallahu anhum efendimizden aldılar. Onlar tabiinin sonra onlar tebeii tabiinin yüreğine ektiler. Hadiseyi şu planla düşünün. Bir şifşi eline tohum alıyor. Bahçesine giderken, ekmeye giderken bir tanesi yola düşüyor. Kuş alıyor, bir tanesini kumluğa bırakıyor, bir tanesini kayalığa, bir tanesini dikenlerin arasına, bir başka tohumu ise verimli bir araziye bırakıyor. Kayalığa bıraktığı kayanın eğer üzerinde bir parça toprak varsa su da deyince orada büyür fakat kökleşemez, bir zaman sonra kurur. Dikenlerin arasına bıraktığı tohum o da yeşerir. Fakat büyür. Ürün vereceği zaman dikenler boğar, o da kurur. Kumluktaki o da kurur. Fakat verimle araziye atmış olduğu tohum orada boy verir. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatu selamı işte böyle dinlediler. Ve izâ kur'i el-Kur'ânu fessemi'û lehvâ ansitû leallekûm turhamûn. Ebu Bekir radıyallahu an peygamber aleyhisselatu vesselam'ı dinlemeye bütün varlığı bütün hücreleriyle dikkatini celbettiği halde geldi öyle oturdu gözünü önüne eğdi kulakları dikkat kesildi kalbi aldı amel etmek için biz buraya geldik ya Resulallah dedi fakat Ebu Cehiller Ebu Lehepler onlar da orada yaşıyorlardı onlar da Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini duydular Camiye adam gelir oturur Fakat cuma adettir diye geldiyse Burada konuşulanlar onun kalbine nisbetle Kayanın üzerine bırakılan bir tohum gibidir Büyüyemez, ağaç olamaz Yine camiye Müslüman gelir Dinler, bizzat dinlemek için gelmiştir fakat eğer kalbine o söylenenleri anlatamazsa Yani dikenler nasıl büyüyünce O bitkiyi boğuyor kurutuyorsa Kalp boğar kardeşlerim Fakat dinlemeye gelmiştir Anlamaya gelmiştir Kur'an-ı Hakime amade olmaya gelmiştir Asabı ı kiram, radıyallahu anhum efendilerimiz gibi semi'na ve ata'na işittik itaat ettik ya Rabbi demeye gelmiştir Kur'an-ı Hakimin ayetlerini öyle bir imanla işitiyorsa dinliyorsa Kur'an-ı Hakime koşuyorsa onun yüreğinde iman dev ağaçlara döner kardeşim Nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ve izzaraf na ileeken nafar min elcinni yesemiyoun el Kur'an Fəlim ma hzaroğu kâlû geldiler. Allah Resulü Aleyhisselamın yüzüne Mekke'de kaplar kapanınca, yollar kapanınca, Taif'e gitmişti. Taif'te taşladılar. Döndü Allah Resulü Aleyhisselam Nahle Vadisi'nde Kur'an Hakim'in ayetlerini okurken Allah Azze ve Celle cinleri gönderdi Onlar Peygamberi Ekber Aleyhisselatu Vesselam'ı dinliyorlar Dinlediler Durun dediler Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Kur'an'ın ayetlerini okuyor dinleyin ey cinler dediler Aldılar kendi kavimlerine ayetleri götürdüler, orada tebliğ ettiler. Kalp hazırsa, amel etmeye hazırsa alacak hemen onları hayata tatbik edecek. Fakat Efendimiz ve Vesselam onlara Kur'an Hakimin şu ayetlerini okudular. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Takvayı bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle kuşanacaksınız. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Niçin yapıyorsun bu ameli, neden namaz kılıyorsun, neden sadaka veriyorsun, niçin hacca gidiyorsun, Allah rızası için mi yoksa insanlar cumaya gitmediler demesin diye mi, sadaka neden veriyoruz, İnsanlar görsün diye mi veriyoruz Allah rızası için mi veriyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahu bima taamalon khabir. Allah Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti de okudu sahabe-i kirama. Duvarların arkalarında neler konuşuyorsunuz? Tutanaklar kayıtlı kayıtsız Hangi konuşmalarınız varsa Yarın Rabbimin huzuruna çıkınca Bütün bunların hesabı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunları da söyledi Bu ayetleri de okudu ki Tohum asabı ı kiramın yüreğinde büyürken Neş'ü nema bulurken Dikenler orada olmasın Büyürken iman ağacına zarar vermesin Onlar yüreklerini açtılar Tertemiz bir yürekle geldiler Yüreğini temizleyenler onlar sahabi olabildiler. Efendimiz Ali selamun onlara Wa bud robbeke hatta yetiyekel yakin ayetin tebliğ etti. Durmayacaksınız. Eğer kabul ettiyseniz, eğer bu tohuma, iman tohumuna yüreğinizi açtıysanız ölene kadar bu yolda kalacaksınız. Nefes nefese vur ha vur koşacaksınız. Bir fabrikada mühendis oldunuz. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz ya da memursunuz. Size bir mesai saati takdir ettiler. Sekizden on ikiye, sonra bir buçuktan beşe kadar. Arada dinlenme saatleri var. Onun dışında oturmayacaksınız. Bandın başında duracaksınız. Makinenin önünde duracaksınız. Mühendis orada, çalışan orada, memur odasında orada duracak. Kainatın sahibi, peygamber aleyhissalatu vesselamla bana kardeşim sana kardeşim ona kardeşim vazifeler verdi. Wa'amtu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ölene kadar durmayacaksın. Yeryüzü senin mesai yerin. Burada iş yerinde, okulda, evde, her yerde yalnız İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam onu anlatacaksın. Ömer bin Abdulaziz rahmetullahi aleyhi giderken, yürürken devlet başkanı olmuş arkadaşları diyorlar ki hani gelsen bizimle otursan bir çay içsek, kahve içsek muhabbet etsek, eskilere eskilere dair, hatıralara dair, yeniden konuşsak Ömer deyince Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, dünyayı Kur'an hakimle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle değiştiren, sahabi Kabe'nin yüreğine iman tohumunu bıraktığı o büyük insan der ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Dünyada oturmaya vakit yok, muhabbete vakit yok Eğer imanımız varsa dinlenme yeri kabir olacak Eğer imanımız varsa keyif alma yeri ahiret olacak Oraya gidiyoruz. Uan buddur rabbeka hatta yetiyekel yakin. Ölüm gelene kadar ayakta kalacaksın. Mücadele. vur havur yürüyeceksin. Fakat o amelleri yaparken wa alemu enallah ya'lemu ma fi enfusikum fahzaru buraya bakacaksın. Niçin bu amelleri yapıyorsun? Asabıkiram radiyallahu anhum sadaka verecekler vellezina yu'tun ma'atou وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ulaiike yusari'un fil hayrat hayırda berekette yarışıyorlar tam verecekler Allah yolunda kalbine dönüyor Allah için mi veriyorsun insanlar görsün diye mi veriyorsun eğer o an kalbine hakim olamadıysa vermiyor Kalbini toparlıyor, sağa sola bakıyor Eğer kimseler yoksa onu gören Gidiyor kapıyı gecenin yarısında çalıyor Allah rızası için bırakıyor dönüyor İki vakıf iki şehirde Birinde talebeler soğuktan titrer, birinde talebeler sıcaktan terler. Birine verenler yükselirler, göze girerler, öteki tarafta gecenin yarılarına kadar mutala ederler. Orada Allah'ın rızası var. Oraya verince, sizin dünyalığınıza referans olmayınca o kapı çalınmıyorsa... Orada yüreklerde problem var demek kardeşlerim ashab kiram, radıyallahu kiram Veriyorlar fakat verirken yürekleri titriyor Acaba verdiğimiz yarın ahirette bize vebal olarak döner mi diyorlar Ebu Talha anh, namaz kılıyor Bir kuş onu meşgul ediyor ''Namazdan sonra ağlıyor ya Rabbi. Ben bu namazla huzuruna nasıl gelirim? Namaz kılıyordum Allahu Ekber dedim. Huzurundaydım fakat bir ara daldım. Kaybettim kendimi. Kuşla meşgul oldum.'' Ağlar Ebu Talha radıyallahu anh. O namazın hesabıyla ağlar. Çünkü Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed aleyhisselam, o yetiştirmişler. O yüreğe Hazreti Muhammed aleyhisselam iman tohumunu bırakmış. Gider, bir bağını, en güzel bahçesini Allah yolunda sadaka olarak verir. O ondan sonra dua eder, ondan sonra yalvarır. Ya Rabbi, Ebu Talha'nın namazını kabul eder misin? Kardeşlerim, Allah Resulü aldılar, bir dünyadan başka bir dünyaya taşıdılar. Ebu Bekirler, Ömerler, radıyallahu değişmeye geldiler, olmaya geldiler, ermeye geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيكَ الْيَق۪ينَ Ölüm gelene kadar Peygamber aleyhisselamın izinde gidiyorlar. Değiştiriyorlar dünyayı. Valiler var, valilere müfettişler gönderiyor. Allah adamları, ahiret adamlarını gönderiyor. Onların makamla, rütbeyle, şerefle, dünya şerefiyle onlarla alakası yok gönderiyor. Kimse onu müfettiş olarak bilmez. Şehre gider, valiyi murakabe eder. Sonra Hz. Ömer radıyallahu anh döner rapor verir. Vali, kaymakam, devlet başkanı, müdür. Kimler varsa bir onun memur tabakasından müfettişleri var. Onlar raporları hazırlarken aşağının, yukarının onların inisiyatifine bakar. Ama bir de Allah adamları var. Ahiret adamları var. En doğru, en gerçekçi raporları onlar getirir. Ömer radıyallahu an onları gönderir. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. O şuurla hareket edince yüreklere adaleti, yüreklere hakikati taşıyorsunuz. Adaleti elçi, adalete vasıta oluyorsunuz. Devletin merkezinde Ömer radıyallahu an. Gelenler bekliyorlar onunla konuşacaklar Görüşecekler dertlerini davalarını arz edecekler Ebu Sufyan gelir bekliyor sırada Süheyl bin Amr onun yanında o da bekliyor Önlerinde adamlar var Bilal-i Habeşi geliyor O da sırada o da bekliyor Hazreti Ömer'in yanına giriyorlar Bilal bin Rabah geldi Ömer diyorlar Kapıya çıkıyor buyur Bilal diyor Abu Sufyan seyrediyor manzarayı. Valiydi cahiliye döneminde Mekke'de Bilal Habeşi köle. Lem ara kel yevmi qattu ya'zenu li abid ve yetrukuna babi. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Kölelere müsaade ediyor, bizim gibi adamları kapıda bekletiyor. İnne ekremekum 'indallahi ettakakum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Artık insanların yüreğine bakıyorsunuz, kalbine bakıyorsunuz. İslam hayata hakim kılınınca, hayata hakim olunca işte böyle değişir. Ömer radıyallahu an devletin merkezinde hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Sokaklarda hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Yorulur akşam evine gelince... Eline kırbaçı alır, ayaklarına vurur. Ma amilti el-yevm ey ayak der bugün Allah için ne yaptın? etrafındakiler bakar çocuklar eş ağlarlar Hazreti Ömer radıyallahu an gecenin o saatine kadar onu taşıyan ayaklarını kırbaşlar. ma amilti el yevm konuş ayak der yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkınca el yevme nehtimu ala effahihim ve tükellimuna eyzihihim ve teşhedü arculuhum bima kâhnu yeksibun. dillere ağızlara Mühür vurulacak Eller konuşacak ayakları konuşacak Ey Ömer'in ayakları Allah için ne yaptınız bugün der Kanlar çıkar ayaktan Etraftakiler Ağlar çocuğu Ağlar eşi Ama Ömer derin bir Muhasebe halinde kendini Kıyamete Ahirete hazırlar kardeşlerim Vettakullah Allah'tan korkmak, takvayı iliklerimize kadar kuşanabilmek. Uabudu beke, hatta yetiyakel yakin. Ölüm gelene kadar Allah yolunda ayakta kalmak, mücadele vermek. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramın yüreğine bıraktı. ''Onlar Medine'den çıktılar, Ebu Ayyubel gibi İstanbul'a kadar geldiler. Orada yürekler bulabilir miyiz? O yüreklere İslam'ın hakikatini bir tohum, büyük bir ağaç olabilmesi için bırakabilir miyiz?'' diye geldiler. Şimdi ben ne yaparım? Ya da sen, imam kardeşim, öğretmen kardeşim, bir yerde kürsü hazırlasınlar, mikrofon olsun, yanında bir bardak su... İnsanlar toplansınlar, çıkalım konuşalım. Ya da bir kardeşimiz eline bir kağıt alsın, cuma gelsin. İnsanlar toplansın, oradan o metni okusun, insin aşağıya. Öyle yapmadı sahabi. Onlar memurdular yeryüzünde. Allah Azze ve Celle onlara emir verdi. Ölene kadar koşacaksınız.'' Ölene kadar koştular. Ayakları titriyordu, ey ayak dediler. Ölüm meleği gelene kadar ayakta kalacaksın. Başını insanlık için, mazumlar için, muzdaripler için ayakta ayakta tutacaksın. Dik tutacaksın başını dediler. Asabu kiram radıyallahu anhum bize böyle bir İslam bıraktılar kardeşlerim. Bir gün İbrahim etemin yanına biri gelir, der ki. اِذَلِّي بِالْمَاسِيَةِ Günah işlemek istiyorum. Bana müsaade et. Bana günahın yollarını göster. Beş madde sayar. Fakat ikisi mühim mevzuya dair. İbrahim etem Hazretleri der ki İbrahim bin Ethem Günah işleyebilirsin. Fakat şunları çözmen gerekir. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun. Bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. Eğer günah işleyeceksen onun mülkünde durma. Nasıl olur dedi? O zaman günah işlemeyeceksin. Allah Teala sana veriyor, yiyorsun. Eğer günah işleyeceksen, Allah'a meydan okuyacaksan, o zaman rızkını başka yerlerde bulacaksın. Nasıl olur dedi, o zaman tövbe edeceksin. Sana birisi ev verdi, iş verdi. Orada her gün rızkını kapına getiriyor, bırakıyor. O adama isyan etsen, sövsen, hakaret etsen, evde seni tutar mı yoksa kapı dışarı mı eder? Atarlar, saklamazlar Velillahi mulkus semavati vel arz Yer Allah'ın, gök Allah'ın Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle Bana görev verdi, sana görev verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyeceksin Evinde çocuğunun, evinde kızının, yavrunun Kalbine İslam'ın hakikatini bir tohum gibi bırakacaksın Bizden öncekiler tohum saçtılar Şimdi Şimdi tohum saçma sırası sende İslamın memurları yok hepimiz memuruz din adamları diye bir sınıf yok hepimiz memuruz köydeki kardeşim esnaf kardeşim doktor kardeşim öğretmen çocuk yaşlı hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmaya memuruz mecburuz kardeşim fabrikada çalışmayan mühendisi tutmuyorlar peki sen ve ben bu mülkte, Allah'ın mülkünde çalışmıyorsak nasıl durabiliriz ki? Kardeşlerim, aç insanlar var, mazlumlar var, ezilenler var, muzdaripler var. Sen mi ben sahabe gibi olup İslam'ı anlatmadığımızdan onlar ağlıyorlar. Bir tarafta kapitalizma, bir tarafta sosyalizma. Kapitalizmaya göre mal köle, mala sahip olmayan insan da köle. Eğer insan mala sahip değilse ezilmeye mahkumdur. Yukarıdaki aşağıya bir şey vermez, sadece maaşını verir. Orada ezilenler, muzdaripler varsa gidin batıya. Onlara bizde olduğu gibi sadaka, Allah rızası için verelim diye bir anlayış yoktur. Mal köledir zenginin elinde. Bir fahişeye bir geceliğine bir milyon verir, kimseler karışmaz, hesabını sormaz. Sosyalizmada insan köle, insan mala sahip olamaz. Fakat Hz. Muhammed aleyhisselam geldi, sen de köle, sen de mahluk, mal da mahluk buyurdu. O halde... وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sen de mahluksan, mal da senin elinde emanetse o halde Allah'ın emrettiği yerlere bunu harcayacaksın. asab ı kiram radıyallahu anh'ım efendilerimize görev verdiler. Gideceksiniz, zenginlere diyeceksiniz ki bu mal sizin elinizde emanet. Fukaraya vereceksiniz. Ancak mala senin sahibiyetin, mülkiyetin Fabrikadaki müdür kadar. Patron neyi emrettiyse müdür onu yapmaya memur. Ötesinde bir tasarruf hakkı yok. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. Neyi emrettiyse onu yapmaya mecburuz. Kardeşlerim. Eğer biz İslam anlasaydık, Sahabi gibi olsaydık, bugün dünyada zenginlerle fakirler arasında derin uçurumlar olmayacak. Çocuklar Afrika'da ya da başka ülkelerde, boyları çöpten atılan ekmeği almaya yetmediğinden dolayı küçücük kardeşini yere yatıp üzerine çıkıp çöpten ekmeği alıp onu yemeye mecbur olmayacaktı. Hu am beke hatta yetiyekel yakin me'mur olduğumuzu düşünseydik. Akşam eve gelince çiftçi, amele, usta, kaymakam, vali her hangi sınıftan olursa olsun Ömer gibi ayağımıza dokunup ey ayak bugün Allah için ne yaptın diye sorsaydık yolları açmış olacaktık. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar, yetimler bu halde olmayacaktı. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın tohumu elinizde. Tohum saçma vazifesi bizde kardeşlerim.